açık beyin my brain nöro ekonomi nöro politika Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Günaydın. Günaydın, günaydın efendim. Umarım hatırlanacaktır geçen hafta yaptığımız konuşma. E, sen çünkü çok... E, aslında güzel bir şekilde ve tarihi perspektif içinde özetlemeye çalıştın. Ve hiç e, açıkçası son derece objektif bir şekilde içinde bulduğumuz e, karmaşayı da e, ifade etmeye çalıştın. Ben tabii seni dinlerken, e, program bitti. E, seni dinlerken son bir haftadır aklımda tutuyorum. E, sormayı planlamıştım. Şöyle başlayayım istersen. E, yani tıbbın ee, teknolojiye ve e, ilerlemeye bağlı olan bir e, bilgi birikimine bağlı olan bir meslek olması e, sürekli anlamda bir uzmanlaşmayı gerektiriyor ve bu zaten öteden beri bu yolda ilerliyor. E, sözü getirmek istediğim yer şu, e, demiştin ki unutkanlıkla uğraşan hekim demiştin. Bir şeyler görüldüğü zaman unutkanlıkla uğraşan hekime götürme veya önerilme demiştin. Şimdi hı hı. E, yani bir nöroloji için konuştuğum zaman nöroloji uzmanlığı aldığı zaman bir kişi e, o uzmanlık kapsamı içinde e, şu anda unutkanlıkla uğraşan nöroloji uzmanlığı veya uğraşmayan nöroloji uzmanlığı diye bir ayrım yok. Bütün ayrım pratikte gerçekleşen bir ayrım. Yani unutkanlıkla ilgili bir hekim biliniyorsa o götürülüyor, görüşü alınıyor veya bilinmiyorsa da veya e, bilindiği halde götürülemiyorsa da o zaman karşınızdaki nöroloji uzmanından veya yerine göre de psikiyatri uzmanından bu ilerleyici unutkanlığınızın nedeni konusunda insanlar çok haklı bir şekilde e, görüş istiyorlar, tanı istiyorlar, tedavi istiyorlar. Hı hı. Burada beni çok rahatsız eden, çok üzen. Ee, ...aslında içimi de parça parça eden ve yıllar boyunca da bunu izlediğim bir olay var. Bu uzmanlaşma sürecinin genel şeyi aşamaması, çerçeveyi aşamaması. Yani e, götürdüğünüz insan eğer ilerleyici unutkanlık değil de unutkanlıkla ilgili bir kavramsallaştırma yaşamayan bir uzmansa... Ve veya eski paradigmaların e, doğrultusunda düşünüyorsa, bu daha sık rastlanan bir örnek. <gülüyor> sizin getirdiğiniz yakınmaya, e, eğer nörologsa bu, yaşlıkta olur veya e, rastlanması olağandır diyebiliyor. Eğer senin geçen hafta söylediklerini hatırlarsak, bir yandan da hastalık süreci eğer e, ilerliyorsa bu kişilerde, bu kişinin böyle demesi diğer doktorlara başvurmayı geciktiriyor, erteletiyor ve hastalık da bir yandan ilerliyor. Nitekim sen de ben de ee, biliriz ee, bu tür yani ilerlemiş hasta bize getirildiği zaman geçmişini sorduğumuzda şöyle veya böyle bir yerlere başvurulduğu ve öyle yorumlarla karşılaştığında görünüyor. Veya götürülen doktor davranış bozukluğu veya davranış problemleri nedeniyle psikiyatri ise bu sefer psikiyatri uzmanı haklı veya haksız, doğru veya eksik. Bu yaşlılığın unutkanlığını bir depresyona veya depresyon gibi bir olaya bağlayıp o yönden tedavi etmeye çalışıyor. Şimdi benim burada sıkıntım e, tıbbın birçok alanında yani e, bu sınıflandırmalar, bu şeyler yapılmış durumda. Yani kiminle ne, ne tür hastaya bakacağı doğrultusunda ama ...bizim alanımızda henüz oturmuş bir şey değil bu. Yani hani e, belki bizim ülkemiz için sıkıntı biraz daha e, fazla mıdır bilemeyeceğim... ...ama hani dünyanın birçok yerinde e, bu alanın yani işte zihinsel işlevlerin... ...kognisyonun e, standart e, nöroloji ve psikiyatri eğitimleri için yeterince e, yer aldığı söylenemez. Belki her... E, üst uzman aynı yakınmayı gösteriyordur kendi alanı için standart eğitim içinde yeterince yer bulamadığını. E biz de dolayısıyla benzer şekilde söyleniyoruz muhtemelen ama yani ben eminim ki bundan 10 yıl öncesine göre çok da farkındalık değişti. Gerçekten. E doğal olarak şimdi bir Erken tanıdan söz ediyorsak her alanın erken tanısı bir takım giriftlikler Tabii. ve o alana özgü özel bir takım ekspertiz gerektiriyor. Nitekim yine dünyanın her tarafında Güzel. bu kısmıyla işte adına bellek klinikleri denilen edemesiyle eğitimlerinde özel almış olan işte adına davranış nörologları diyelim. Yaşlılık nörologları diyelim bir takım kişiler bulunuyorlar. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Evet. Hani e, ekspertiz dedin ve benzer hastalarla uğraşmanın getirdiği bir e, altıncıyız veya bir öngörü gelişiyor meslek olarak. E, baştan söyledin yani yaşa bağlı olabilir, işte depresyona bağlı olabilir, e, Alzheimer olmayabilir, olabilir ayrımları içinde. Sen mevcut ekspertizin içinde... Ee, mümkün olduğu kadar pratik bir şekilde ee, bir kalıba koyamazsan bile neyinden anlıyorsun daha çok? Yani o, o yolun yolcusu olabileceğini hastanın. Şimdi bir şey yapmadık. Nerede kaldığımızı bir hatırlatalım Hı. dinleyicilerimize. işte bir e, e, Alzheimer hastalığı 20. yüzyıl boyunca e, bunama olarak e, tarif edildi. Artık yeni yüzyılda bir takım özel mekanizmaya yönelik tedavilerin artık ulaşılabilir olması ama bunların birbiri ardına başarısız kalması kılınlık çalışmalarda sonucu bir demans öncesi döneminin, bu dama öncesi döneminin o yavaş seyirli unutkanlı, henüz zihinsel bozukluğun günlük yaşamı etkilemediği, dönemde işte bir klinik öncesi preklinik Alzheimer hastalığı diyelim hadi eğer bu deyim daha iyi olacaksa ya da prodromal Alzheimer hastalığı diyelim acaba bu aşamada hastalığı tanır isek o zaman bu sınıfta kalan mekanizma tevali tedaviler şey yapar mı? Daha başarılı olur mu? Yani e, Evet hani işte bir takım klinisyenlerin ekspertezi doğrultusunda tabii ki burunlarının daha daha hassas koku almaları bu problemi çözer mi? Çözmediği belli. Çünkü o hafif kognitif bozukluk denilen ilerleyici unutkanlıktan oluşan hastalardan oluşturulan gruplar da bir takım klinik çalışmaları sokuldular. Onların hiçbirinde de şimdiye kadar tek bir molekül başarılı olmadı. E, muhtemelen o klinik çalışmalar Benden daha çok daha e, e, koku alma yeteneği e, üstün bir takım e, e, klinisyenleri de içinde barındırıyorlardı. Yani e, işte e, bu e, klinik ekspertizle e, başarılamayacağı açık. E, peki ne oldu? E, 2000'li yılların ortalarından itibaren 2005-2006 artık... İki şey anları olduk. Bir bu çöp olarak biriken e, proteinlerden biri, amiloid e, proteininin bir e, miktarını ölçmek mümkün oldu. Beyin omurilik sıvısında, yani işte bir bir e, işte e, şeyle, değil mi? İşte e, avam diliyle bel suyu alarak analiz ettiğimiz o e, vücut sıvısında, beyin omurilik sıvısında bu proteinin düzeyiyle hastalık arasında belli bir ilişki var. Dolayısıyla ilk kez bir laboratuvar incelemesinin hastalık tanısında da klinik gözlem dışında kullanılabileceği açığa çıktı. İkincisi pozitron emisyon tomografisi denilen özel bir görüntüleme yöntemiyle bir radyoaktif madde vererek beyindeki bu çöplere, çöp plaklarını, amiloid plaklarını bu maddenin bağlanması ve bunun görüntülenmesi mümkün oldu. Ve böylece amiloid plağı taşıyan beyinler pırıl pırıl parlıyorlar. Taşımayanlar parlamıyor. Peki zaman içinde de bu iki yöntem geliştirildikçe görüldü ki aslında bunanmış hastalarda bunların düzeyi çok fazla fark etmiyor. Bunama düzeyinde belli bir şiddete ulaşıyorlar her ikisi de. Ondan sonra hastalığın evreleri boyunca pek değişmiyor. Yani erken evre, orta evre, ağır evre, daha fazla parıl parıl parlayan amiloid plakları görmüyoruz. Beyin omurilik sıvısındaki miktar daha fazla değişmiyor. Birincisi bu. İkincisi de gerek bir kısım bu ilerleyici unutkanlığı olan henüz bunama geliştirmemiş hastalarda Bunama geliştirmişler düzeyinde e, amiloid pla boyanması, parlaması görüyoruz. O düzeyde e, omurilik sıvısı düzeyi görüyoruz. E, amiloid e, miktarını, protein miktarını. E, o zaman doğal olarak şey geliyor insanın aklına değil mi? E, bunları olan yani e, amiloid e, poziton emisyon tomografisi pozitif çıkan ...beyninomuluk sıvılarındaki miktarları... ...uygun çıkan... ...ilerleyici unutkanlık gösteren hastalar... ...yeterince izlendiklerinde... ...göstermeyenlere göre... ...daha anlamlı düzeyde... ...Alzheimer demansı geliştireceklerdir. Değil mi? Doğal olarak çağ evet. insan... ...bunu buluyor. Evet. Ve geçen bu 3-5 yıllık zaman içinde... ...bu varsayımı destekleyecek... ...sayısız çalışma görüyoruz. Hı hı. Bunu yalanlayacak... ...hemen hemen olmadığı şekilde... Hı hı. Sonuncusu da tamamen işte normal kişiler. 50 yaşını aşmış, sen, ben. Henüz unutkanlıktan şikayet etmiyoruz. En azından etmediğimizi düşünüyoruz öyle değil mi? Evet. Ama e, bizden oluşan, bizlerden oluşan bir grup, beyin umurluk sıvısımızı analiz ettirdiğimizde ya da bu pozitron emisyon tomografisi e, e, muayenesine girdiğimizde pekala ikimizden biri de tamamen e, Alzheimer demansı geliştirmişler düzeyinde bir pozitone emisyon tomografisi bulgusu olabilir ya da bir inem bulgusu olabilir. Evet. E, ve de giderek şimdi bunların da uzunlamasına izlenmesinde belli yüzdelerle e, taşımayan elli yaşını aşmışlara göre daha anlamlı olarak Alzheimer demansı geliştirdiği anlaşılıyor. Asana işte e, o zaman e, yeni paradigmanın şeyindeyiz. Eşiğindeyiz. Evet. O zaman e, bu hafif kognitif bozukluk dediğim e, ilerleyici unutkanlığa sahip fakat henüz demans geliştirmemiş e, yaşlılarda PET'leri pozitif olan, peyninomobilik sıvıları pozitif olanlara e, prodromal Alzheimer hastalığı diyelim. Şey anlamında evet. aynı e, metastas öncesi, premetastasik evet. e, kanser gibi. Evet. E, Hiçbir şikayeti olmayan, hiçbir zihinsel şikayeti olmayan, e, e, sokakta tamamen normal gibi görünen, 50 yaşını aşmış fakat PET'leri pozitif, e, boyunum olukları pozitif olan e, kişilere de preklinik Alzheimer hastalığı diyelim. Hı hı. Değil mi? Aynı yine e, kanser analojisini kullanacaksak <gülüyor> henüz daha hücreye sınırlı in situ kanser aşaması e, diye düşünelim bunu. Ya da ne bileyim... E, Yine aterosikloroz anolojisini kullanacaksak henüz de enfarktüs, e, kalp ya da beyin enfarktüsü geçirmemiş. Ama e, şeyi e, işte, e, kolesterol düzeyi belli bir seviyenin üstündeki kişiye e, evet. benzetelim bunu. Evet. İşte e, paradigma yani, değişikliğinden e, kastım bu. Yani e, sadece paradigma değişikliği değil, kendine ait standartları da getirmiş. E, yani söylediğin şeyler... Getirdi getirecek diyelim. İşte yani, şimdi diyorum. alan e, ne yapalım da, nasıl yapalım da Alzheimer hastalığına yeni kriterler tarif edelim. Bu e, Alzheimer hastalığı <gülüyor> kriterleri yeni kriterleri e, şeyle sınırlı olmasın. E, bunama tarifiyle, bunamanın klinik tarifiyle sınırlı olmasın. Ama e, bir takım bu tür e, yardımcı laboratuvar yöntemlerini de kullanarak da e, bunamanın erken evrelerinde. E, Tespit edelim, sınırlayalım. E önemli bir sorun da bu standartların kriterlerin ne, ne ölçüde yaygın olduğu. E, tabii bunlar bunların ulaşılabilirliği son derece sınırlı dünyanın önemli akademik merkezlerinin ulaşabildiği bir takım pahalı aygıtlar uygulaması zor olan şeyler. Ama neyse ne, ne kadar bunlar pahalı olsalar da anlaşılan... Bir mekanizma temelli e, potansiyel tedavinin bir türlü devreye sokulamamasının sosyal maliyetine göre kıyaslandığında e, aslında öyle değil. İşte e, bu e, hani bir hepsi benim Temmuz ayında gittiğim senin gelemediğin bu Uluslararası al Kongresi'nin konuşarak başladı. E, beni en çok heyecanlandıran şey buydu. Hı hı. 86 yılından beri kullandığımız 25 yıllık kriterler ki işte Alzheimer hastalığını bir bunama olarak tarif eden kriterler artık değiştirilme aşamasında hı hı. aynı grup işte Amerikan Yaşlılık Enstitüsü'nün önayak olduğu grup dünyanın önemli Alzheimer uzmanlarını bir araya getirmiş durumda ve ayrı ayrı bu basamakları Tanımlamaya, tarif etmeye çalışıyorlar. Oldukça da ikna edici, oldukça da salonla da, salonda <gülüyor> dinleyicilerle de son derece verimli bir tartışmanın olduğu bir tartışma izledim. İşte web sayfalarında da hala geri bildirme açıklar anlaşılan. Ama işte bu yılın bu yıl sonlanmadan yeni bu yeni kriterler tarif edilmiş olacak. Anladım. İstersen bir müzik arası verelim. Evet, bir müzik arası verelim. Şöyle yine Kurt Weill-Marian Faithful'la ıı, devam edelim. Bir ölümcül günah daha dinleyelim. Kurt Weill'in yedi ölümcül günah ıı, serisinin ikincisi. Bu bu kibir. Sen de biraz var onlar. Var mı ders? <gülüyor> so Nighties, nylons, beautiful dresses Soon we found a job that was going A job as dancer in a cabaret A job in Memphis, the second big town we came Good girl, particular. When the drinking tigress meets herself in the pool, she's apt to become a man. She began talking about art of all things, about the art, if you please, of cabaret. In Memphis, the second big town we came to, it wasn't art that sort of people tend for sort of people came for something paid for his evening he expects a good show in return so if you cover up your bosom and thighs like you had a rash you'd be surprised to see them yawning Anna, leave your pride to those who can well afford it Do what you are asked to do And not what you want, for that isn't what is wanted I can tell you her the With the her, piece her piece fancy Big-headed notions my, Night my, by my, night I sat by a bedside me, Holding her hand And saying on. this Think of Yani doğrusu bu ölümcül günah üzerine üstlenmek istediğim Ölümcül günahların en sonuncusu olurdu herhalde Tam tersine bir ulvi meziyet Olan Tevazu Şampiyonu olduğumuzu karşılıklı Düşünüyordum ama nadem sen Beni kibirli Buldun Yok. ne yapalım Mutlaka Oyunumuz olumsuz anlamda alınmamalı kı Kesinlikle ee, Şimdi tabi Bu işte baştan söylediğin gibi kolesterol yüksekliğinin gelecek adına ifade ettiği anlamlar, örneğin bir kişinin işte yoğun sigara içmesinin gelecek için ifade ettiği anlamlar bu düzeyde değiliz değil mi henüz? Eee... Elbetteki değil, elbette ki değil ama işte ne bileyim bir, bir e, kemik erimesi olanın iki yıl içindeki kemik kırığı riski, e, sigara içip metabolik sendromu olan belli bir e, kilonun üzerinde olanın e, iki yıl içindeki kalp krizi geçirme riski son derece kesitlikle hesaplanıyor elbette. İşte e, biraz e, alandaki e, eksperlerin e, amacı da biraz şey e, bu, bu bilgiyi biraz daha popülerize etmek ve evet. e, kişilerin e, gelecekteki... E, ee, bir yandan zihinsel bozulma ille de bunama olması e, gerekmiyor bunu zihinsel evet. bozulma risklerini e, hesaplayabilmek. Şimdi e, bir az zamanımız kaldı aslında bu ne diyelim buna bu e, üç buçuk uncu paradigma. Böylece modernite sonrasına da Alzheimer araştırmalarına ulaştık ama e, tamam yeni kriterler de çıktı. Yeni kriterleri e, güzel güzel kullanabiliyoruz. Onları kullanabilecek laboratuvar olanaklarımız, donanımlarımız da tamam. Bunları e, beceriyoruz. Her şey bitti mi? Korkarım hayır. Bu sefer de bu, bu modernite sonrası paradigmasının bir takım... E, Önce fasinasyonunu yaşayıp ondan sonra sıkıntılarını göreceğiz. Çünkü belki bu kısmını konuşmaya da belki bir ileride zaman ayırmalıyız abi. Sonuçta yine bir sağduyuyla bakıldığında bizim genlerimiz madem 30 bin yıl önceki avcı toplayıcı atalardan borç aldığımız genlerimiz, genlerimiz bizi 30 yıl yaşayacak zannediyor. Oysa ömür geldi 80'lere 90'lara 90 işte onun üzerinde yaşanan her yıl bir plastiste zorluğu çıkarıyor beyne. işte yaşlılıkta bu tür demansların özellikle asami hastalığının başlıca riski. Şimdi biz zannediyoruz ki bütün mekanizmayı çözdük. İyi işte kötü bir protein var orada. Amiloid protein oraya birikiyor ediyor. Onu da demans geliştirmeden normal kişilerde bile saptadık. İyi saptadık. O normal kişileri A, amiloid aşısıyla aşılayalım, e, amiloidin kötü kesilmesini etkileyecek e, ilaçlar da verelim, toparlayalım. Hı hı. Öyle mi? E, bana pek öyle gelmiyor. Onun için sanki bir artık bir, bir, bir beşinci paradigma da e, gerekecek. Onun ipuçlarını da e, görmüyor değiliz e, aslına e, bakılırsa. Yani iki programı özetleyecek olursak nereye geldik? Ee, Alzheimer hastalığını artık belki 2010'lu yılların sonuna doğru, veya 2020'lerden itibaren kesinlikle e, bir, bir yüksek kolesterol, e, kalp krizi ilişkisi biçiminde e, saptayabileceğiz. Yüksek ameliyat düzey ile ileride gelişecek zihinsel bozukluğu. E, muhtemelen bu taramalar e, işte, halk sağlığı rutinlerine girecek. Evet. Ve böyle bir yeni evreye girmiş olacağız böylece. Acaba e, o evrenin sıkıntılarını e, kestirme gibi bir e, çalışmada yapalım mı seninle bir programda? Evet yapalım. Bazen e, oldukça genç yaşta insanlar geliyorlar. E, annesi, anneannesi veya anne ve babası. Değil mi? Onlar başlı başına risk olsun Ama işte 30'lu yaşlarda bu insanlar ve onların sorduğu soru benim yani bulunduğum yaşta bu anlaşılabilir mi? Evet bir genetik mutasyon taşıyorsa aslında ta 20 20'li yaşlara kadar başlangıcının indiğini biliyoruz pekala e, değil mi? Bu risk faktörleri katlanaraktan başlangıç yaşını erkene alıyorlar. Galiba zamanımızı doldurduk. Evet ve, evet. Yani e... işte bu iki programda umarım... <gülüyor> Seni heyecanlandıracak yani Vakayı e, yapabilmişimdir Hayır mükemmel bir şekilde Yapıldı çünkü e, bir yandan da Ben paradigmaların Neresindeyim e, Nerede geri kalmışım Ne kadarını anlamışım bunu anlama veya araştırma fırsatım oldu. Bana da şansen yarayışı faydalı oldu. Etam. O zaman hoşça kal diyelim. Programı evet. bitirince ben sana biraz da reklam yapayım. Belki Al devam etmeye ikna edebilirim seni. Olur. Olur. Peki hoşça, efendim. hoşça kalın zefam. Hoşça Açık beyin. My brain, it's always ticking my brain. Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro sanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit ve Hakan That's my brain